409. konu Saad bin Ebi Vakkas'ın gösterdiği kahramanlıklar, Saadın Allah yolunda ok katanların ilk olması, Hazreti Peygamber içlerinde Saad bin Ebi Vakkas'ın da bulunduğu bir askeri birliği Hicaz'ın Rabı denilen bölgesine gönderdi. Bu birlik müşriklerin saldırısına uğradı. O gün Saad bin Ebi Vakkas bütün oklarını onlara attı. Allah yolunda atılan ilk ok Saadın bu savaşta atmış olduğu oklardır.